Herkese iyi akşamlar. Ee, geçen hafta e, aramızdan ayrılan Erkin Koray'ı e, stüdyoda canlı yayında e, Meral Akman'ın da katılımıyla ve Abdülkadir Elçioğlu'nun katılımıyla e, açık Radyo Stüdyolarından anmıştık e, Bu haftada Geçen hafta tabi Erkin Koray'ın Hayatı e, bir haftaya Sığmaz hatta bu, bütün program Dizisini Erkin Koray'a dayandırabiliriz Mutlaka e, e, Abdülkadir Elçoğlu'nun e, Kıymetli anılarıyla Birlikte e, Hayatında bıraktığı izlerle anmıştık Erkin Koray'ı Abdülkadir Elçoğlu karikatürist Müzik yazarı ve sevgili arkadaşım <gülüyor> e, yine bizi kırmadı geldi birlikte e, anılarıyla birlikte Erkin Koray'ı e, yad edeceğiz Koyu Mavi'de. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, Gülşin gerçekten e, geçen hafta da ben dedim ki hani böyle bir biyografik programı ol, yapamam ben dedim. E, kendi dinleme e, serüvenimden giden bir program olsun dedik. Fakat programı hazırladık. Gülçin şey dedi bunun ikincisini de yapalım dedi. Ben de isterim dedim. Ee, fakat geçen hafta işe verdiğimizde ben ben ilkokulda daha 8-9 yaşlarında bir çocukken Erkin Koray'ı canlı olarak izlediğimi anlatmıştım. Ve tabii e, hiçbir şeyi bilmiyorum. Birdenbire sana bir şeyler olmuş isimli bir parçayla. Ama e, ondan sonraki Erkin Koray serüvenine bakarsam sanmayın ki geçen yani e, geçen hafta çaldığım parçaları birebir zamanda dinlemiş değildim tabi benim Erkin Koray serüvenimde e, ortaokul lise yıllarımda Fesupanallah, şaşkın e, yani o ilk başlayan e, sana bir şeyler olmuş ilahi morluk e, tadındaki şeyden sonra işte şaşkındı Fesubhanallah bunların plakları evde bulunuyordu e, bir de o dönemde komşu kızı e, parçası fakat Erkin Koray'dan hep şey bekliyordum. E, batılı anlamda bir rak çıkacak diye hep böyle bir beklenti olur ya gençken. E, dolayısıyla benim e, tam o dönemlerde 75 yılında e, bir parçası çıkmıştı. Esrabinin. Esterebilme de genellikle şey denilir e, arabesk denir fakat bu parça benim hiç aklıma öyle gelmiyordu o yıllarda ben büyük bir merakla dinliyordum e, pa parçanın içindeki müzikleri dikkatle dinliyordum bunun sebebi de Okay Temiz'in olmasıydı vurmalılardı Okay Temiz de Türk müziğinde yani Türk e, caz müziğinde biraz hak yenilmiş bir isim gibi gelir bana yani o buluşu yaptığı zaman Türkiye'ye geldiği zaman herkes garipsemişti bir garip e, görüntü evet. vermişti iki garibin buluşması derim ben e, Esra e, programı da onunla açmak istiyorum Çok güzel olur <gülüyor> ben Okaytemizin çaldığını bilmiyordum mesela Benim cehaletim bu ama sonradan Can Kulağıyla dinleyince şarkıyı Gerçekten e, Urmalıların e, Etkisi oldukça Bilet yoğun Talihsizlik şöyle bir şey e, İkisi de dünyayı gezen müzisyenler Erkin Koray'da bir anda kayboluyor e, Okaytemiz de İsviç'e gidiyor Dolayısıyla daha çalışmaları olacakmış. Onu da kendisi bir röportajda anlatmıştı o kaytemiz. Birlikte çalışacaklarmış <gülüyor> ama. <gülüyor> e, bir daha bir vurgu daha yapmam gerekirse. Evet arabeska ama Sözler aslında biraz daha mizaha kavruyor. Erkin Kore'nin o yaptığı parçalarda evet. baktığımızda. Dolayısıyla Esther bir bakalım derim. O zaman Esther açıyoruz koyu abi bu akşam. Diyeyim bilmem, estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim, estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim, tam. Sol diyeyim bilmem estaramim estaramim sağdan soldan estaramim estaramim estaramim sağdan soldan estaramim esta Erkin Koray'dan 1975 yılında çıkardığı 45'likten estarabimi dinledik. Bu akşam Erkin Koray'ı anıyoruz. Abdülkadir Elçoğlu ya da Abdülkadir. Abdülka. <gülüyor> e, 1975 yılı benim için çok önemliydi çünkü yılın başında sanırım estarabim çıkıyor. E, yılın sonuna doğru da bir long play çıkartıyor yani albüm dediğimiz. O dönemlerde e, genel bir alışkanlık üzerine 45'likler yapılır. Yani bugün single dediğimiz. E, onlar sonra belirli bir sayıya ulaştığı zaman 12'ye ona ulaştığı zaman albüm yapılırdı. Hepsinde yapacak diye bir kaydı yoktu ama genelde bu şekilde gidilirdi. 1975 yılında Erkin Koray Hiçbiri 45'lik olmayan ve tamamen albüm olarak hazırlanan bir çalışma çıkardığı ismi de çok ilginçti o döneme göre elektronik türküler ve bu albümde de bizim o batılı progresif rock grupların, gruplarında dinlediğimiz gibi konsept bir yapı da vardı ee, birbirine birleştirilen enstrümantal parçalarında olduğu ama genel bir anlatım içinde olan bir albümdü o albümden de İnat isimli enstrümantal parçayı seçtim in Erkin Koray'ın 1974'te çıkan uzun a 75, ha, 75 mi <gülüyor> yanlış almışım, ee, 75'te çıkan elektronik Türküler isimli uzun çalarından sözsüz ve hakikaten de çok etkileyici. Evet bambaşka. Benim de daha önceden açıkçası hiç farkına varmadığım bir i̇şte şarkı. Popüler ]ydi. olanları daha çok biliyoruz ama albüm konsept olarak bütünüyle dinlediğimizde iki tane böyle şey bulunuyor. Enstrümantal parça bulunuyor ve bunlar çok güzel. Bütünlükle, bütün de dinlediğimizde. Albümün bir özelliği de o dönemde neredeyse böyle Anadolu motifleri de kullanarak yapılmış bir Nazım Hikmet e, şiirinden evet. yola çıkan bizim davet diye bildiğimiz e, şiirinden onu türkü diye Çok seslendirmişti burada. O da e, ilginç bir e, ruyusunun e, müziğini. E, ...aranja ederek yerleştirmişti... Öyle bir, e, ...bu albümün öyle bir özelliği de var... ...albümde çalan elemanlara baktığımızda... ...Erkin Koray vokal ve gitar... E, ...Ahmet Güvenç bas gitarla yer alıyor ki... ...Ahmet Güvenç e, şeyden de... ...yeraltı dörtlüsünden de... ...aşağı evet. yukarı da, e, Ahmet Güvenç... ...son zamanına kadar çok yakınında bulunan... ...çok sevdiği bir müşter evet, Erkin evet. Koray'ın... ...Seda Tavcı var e, davulda da... E, İlginç, güzel bir albümdür. Yani bütünüyle dinlenildiği zaman çok zevk veren elektronik, türküler. elektronik evet. türküler. Benim seçtiğim bir parça daha var. E, türkü olarak da çok sevdiğim ve Erkin Koray'ın yorumuyla e, çok güzel bulduğum uzun bir parçadır bu. Cemal'in parçası. Burada da Айzer evet. Danga'yı konuk olarak görüyoruz davulda. <gülüyor> Here yeah. ...Koray'dan Cemal'ımı dinledik... ...Elektronik Türküler uzunçalarındandı... ...ve parçanın sonuna doğru da... Ah ...Ahmet Güvencin de farkını hissettik... Evet, ...biraz evet. o basınlarıyla... Ee, ...yani... 75 yılını... ...Ester'e binler açıyorsunuz... Ee, ...büyük bir şekilde... ...Arabesk bir parça... ...ve Ahmet Güvencin de dediğine göre... ...inanılmaz teklifler geliyor... Ee, o dönemde Erkin Koray'a konser teklifleri tam zirve noktaya çıkmış. Elektronik türkülerle de yılı tamamlıyor ve beklersiniz ki ondan sonra akacak Erkin Koray. Hayır Erkin Koray e, Hollanda'ya gidiyor. Bir yıl yok. Yani devamlı böyle aralıkları vardır e, Erkin Koray'ın. Evet. ...tam bir şey olmuşken bir başka arayışa giriyor yani... E, ...tabii dolayısıyla benim de beklentim şey heyden okuyoruz işte... ...Erkin Koray dönüyor denildiği zaman yeni bir buluşla gelecek... ...tam istediğimiz rock soundunda bir şey yapacak derken... E, ...bazı dönemlerde de bu çok korkunç olur tabi... E, ...Hollanda'dan dönüyor dedikleri 77'den sonraydı galiba... Bir anda çıkana bira alayım dedim 45'liye gittim bir aldım bir baktım tımbıllı bir yanında da gönül salınacağı var. Böyle şeyler ama devam ediyor. Onda da baktığımızda elektronik altyapı olarak o bildiğimiz işte 80'lerden sonra çıkacak e, sound'ların ilk temalarını veren yani güçlü bir müzik fakat tabi o beklentiyi karşılamıyordu Hı. ama bu dönüşünde 77'de döndüğünde inanılmaz bir albümle karşımıza çıktı. Tam rock sound'unun oturduğu Erkin Koray tutkusu, tutkusu albümü. Onda da gene konsept bir çalışma birbirine bağlı e, parçalarında yer aldı. Ve parçanın, albümün girişinde de inanılmaz bir parça. Eh tamam oldu dedik Allah aşkına. İstersen o parçayla bu dinleyelim, Erkin Koray tutkusunu bir dinleyelim. Aşkına iyi dinledik Erkin Koray tutkusundan tam da biz şarkı çalarken bile çok da güzel bir klip var o zamanlar evet. öyle o kadar klip filan pek yok buralarda bu mı bu çok hoş şey. şimdi tabii ben albüm edinmeden önce ilk olarak TRT'de bu klibi görmüşüm sanırım yanımda İzzet Öz'ün programında inanılmaz bir klip fakat bu klibin bir özelliği de bugüne güzel bir bıraktığı şeydi. Ee, çalan elemanlardan çok önemli elemanlar var e, tutkusunda. Mesela e, Orhan Ünal e, gitar evet. Erkin Koreyin e, yanında bir gitar daha yer alıyor. Orhan Ünal. Evet çift gitar var. Biz e, Orhan Ünal ismini pek bilmeyiz ama. Solak Orhan dediğimiz zaman eski dinleyicinin aklına çok iyi gelecektir. Önemli bir gitaristir. Fakat çok içe kapanık olduğu için başka bir görüntüsü yoktur. Burada, e, bu klipte onu görebiliriz. E, akay Temiz var. Tabii e, Akay Temiz davulda. ilk önce davulda. E, okay Temiz mi diyoruz? Fakat plan üzerinde resim de var. Okay Temiz değil. E, sonradan öğrendiğime göre kardeşiymiş hmm. Akay Temiz. Evet. ...bir de bas gitarda... ...inanılmaz güzel bir bas gitar var... ...Harun Kolçak... ...Harun Kolçağı da biliyorsunuz... ...yakın dönemde kaybettiğimiz bir müzişyen... Ee, ...inanılmaz güzel bir saat... ...ve Allah aşkına dinlediğim zaman... ...tamam artık son nokta demiştim... Ee, ...tuttu yer yerinden oynayacak... ...tabii Türkiye'nin o günkü... E, ...politik ve sosyal ortamında da... ...öyle bir şey beklemekte olmuyor... Tamam. ...ama inanılmaz güzel bir halimdir... ...konsept bir yapısı vardır... Ee, ...yine enstrümantal yaptığı çalışmalar da vardır... ...çok zevkli bir çalışma... ...şimdi biraz sonra onu dinleyeceğiz... Evet. ...suskunluğun ötesi... Evet. Suskunluğun ötesi e, sözsüz bir şarkıydı. Erkin Koray Tutkusu albümünden de 1977'de hı hı. çıkan. Çok güzeldi gerçekten albümde, çok etkileyici. E, bu e, sözsüz yani enstrümantal e, parçalar e, bir olasılık var yine bu albümde yer alan. Mağarada düğün var. Bir de e, esprili hani bugün de biliriz onu geliyor hı hı. öksürük geliyor diye hı hı. ufak bir e, şey var. Bunlar... E, ...ne derler... E, ...progresif tattaki çalışmalar gibi... ...konsept gibi yerleştirilmiş ve daha önceden... ...yapılmış 45'liklerin toplandığı değil... ...direk e, lomplay olarak, albüm olarak hazırlanmış ki... ...o dönemlerde çok rastladığımız bir şey değildir bu. E, böyle bir albüm Erkin Koray tutkusu. E, elemanlardan... ...Harun Kolçak'tan bahsettik... ...bas gitar diye. ...Harun Kolçak çok ufak... ...17 yaşında, 16 yaşında bir... E, ...konumda yer alıyor... ...ve gerçekten çok başarılı... E, ...bir performans ortaya çıkıyor... E, ...Harun Kolçak'ta... ...bir anıdan bahsetmek istersek... E, ...TV8'de yanılmıyor, için, yanılmıyorsam... Rak Market... ...yeniden yapılmaya başlanmıştı... ...Şener Yıldız'ın... ...İstanbul'da çekimleri yapılıyordu... Biz de e, bazı isimler işte... ...ben de vardım... E, ...Erkin Koray vardı... ...bir de bizim... E, ...isimleri unutuyorum... ...nasıl unutabilirim... E, ...Lanet Dergisi'ni çıkartan... ...Çağlan Tekil, Çağlan Tekil de vardı... E, ...aralarda... E, ...programın aralarında da... ...biz e, ufak anekdotları... ...şey yapıyorduk... ...Erkin Koray'ınlarını anlatıyordu anlatıyordu... E, o programın çekiminden sonra da o zamanki eski şaft bulunuyordu. Şaftın yanında da e, Harun Kolçak'ın işlettiği bir e, rak bar vardı. Oraya gittik o gece. Onun için tamam Erkin Koray da vardı. Ve benim de yanımda o pilav vardı. Aa, gerçekten. Yani Programım için getirmiştim. Ee, sonrasında gittiğimizde sahnede de Kurtulun Ekspres çalıyordu Ay. Erkin Koray'la e, Harun Kolçak'ın karşılaşmasını unutamıyorum yani 17 <gülüyor> yaşında bir çocuk gibi oldu <gülüyor> yeniden e, ben müzisyen olarak bu kadar saygı e, duyulan bir insanı orada gördüm e, kez şey, Ahmet Güvenç sahnede rahmetli olan e, gitarist Kurtulun Ekspres'i e, Bahadır Akkuzu da ...oradaydı o gün. İnanılmaz bir buluşmaydı... ...yani Gerçekten. o plak kapağına bakıyorum... ...bir de o ana bakıyorum. Gözünü önüne getirdim de ee, inanılmaz bir geceymiş. Tabii işte ben hep fotoğraf çekmeleri unuturum... ...öyle bir ah. fotoğrafı elde edebiliyorum o gün... Ee, ...bu da böyle bir... anekdot olarak Çok aklıma geldi. Ve bu inanılmaz albümden... ...İngilizce iki parça da vardır... E, ...Tutkusu albümünde... ...onlardan birine yer vereceğiz... ...sanırım e, davulda da... ...Korkut Koray evet, yer alıyor... Evet. ...bu çalışmada... Ee, i̇stersen o parçayı dinleyelim. Dinleyelim. Mayday <gülüyor> My Delight Erkin Koray Tutkusu isimli 1977'de çıkan uzunçalardan dinledik. Şimdi ne var? <gülüyor> ee, nasıl buldum biliyorum. Keşkirci ee, bir e, ve bunu da tavsiye ederim bu albümü dinlemek isteyenlere gerçekten güzel bir albümdür. E, fakat bu albümle çıktıktan sonra 77'den sonra Erkin Koray hepten kayboldu. Uzun bir süre yok. En uzun gitsini yaptığı işte hatta e, neydi? ...Hindistan'a kadar gittiği de söyleniyor... ...o felsefi gezintileri dediği... ...ama uzun bir ara aldı... ...sonradan tabii o... ...12 Eylül olmuş, herkes dağılmış bir yere... ...bir de o var, mesela Cem Karaca... ...yok ortada tabii, e, baktığımızda... E, ...dolayısıyla tam o sırada... ...uzun bir aradan sonra... E, ...Erkin Kore'yi... ...bir arada... ...illaki albüm çıktı... ...oradaki tek başına parçası... ...hatırımızda kaldı ama... ...bir e, kaset çıkmıştı... ...Gaddar isimli bir kaset... ...yani 1986'da... ...Uzelli firmasından çıkmıştı... E, ...orada... E, ...Gaddar isimli bir parça var... ...bir de sonuna yerleştirilmiş... ...Zalim Gaddar evet. var... ...onu duyduğumuzda... ...heh tamam oldu demiştim... ...çünkü heavy metal yapacak artık... ...falan gibi öyle bir gaza gelmiştik... E, ...parça olarak da onu seçtim... E, ...sanırım şu sırada bir kaydı da bulunamıyor galiba... ...kaset olarak... Evet, evet sadece kaset düşün. var bir evet. yerlerden bulduk biz ama <gülüyor> <gülüyor> zalim gaddar versiyonu değil mi? Kapanıştaki evet kapanıştaki yine böyle bir e, versiyonu konser değil de konser sesi eklenmiş Oha, ama evet. öyle bir havaya giriyorsun o parçada. E, biz zaten bu parçayı şey derdik e, Nuri ile de bir şeyler var, var dostlukları var Nuri Kurçebe ile. Gaddar Davut da Nuri Kurçebe'nin çizdiği de öyle bir geyik uydurduk. Herhalde Nuri Kurçe Bey diyor buna falan zalim gaddar diye. Ee, tabi o esprisi bilemiyoruz öyle bir gönderme de olabilir. O parçayı bir dinleyelim istersen çok e, o günlerde mutlu etmişti beni. Sen Bunlar geçti. Neler geçti bilinmiyorlar. Sıkı durun. Geliyor. Gattar geliyor. Kemerlerimizi bağlayın. İşte zalim Gattar. Zalim gaddarı dinledik. E, 1986'da sadece kaset formatında çıkan gaddar dandı. Evet. E, sonradan da tabi Erkin Koray'la tanışma o imkanımız oldu. Onun konser afişini yaptım. Daha sonrasında e, dostluğumuz sürdü. Ve e, tabi ondan sonra e, güzel albümler de çıkardı. Bir tanesi Hayyam Yamyam Yam albümüydü galiba. Oradan seçtiğimiz bir parça var. E, tarihi kaşçı oldu. 1989 diye bende yazıyor Hayyam evet e, Hay -yam -yam. 89 e, bu tabi doğu felsefesinden Hayyam'a göndermelerin de olduğu bir ömer albüm Hayyam'dan ömer esinlenerek Hayyam. Esin, şarkıları e, işte o felsefe şey, zaten hep vardır var. o, e, Hare Krishna daha sonrasında yine doğu felsefesiyle alakalı Oradan tabii ben yine geçen haftaki programda anonsunu en başta çaldık yapamadık. Öfkeyi çalmıştık. Evet, Öfkeyi çalmıştık bundan sonraki halinde. Hı. Eksizlükte de galiba ikisinin birbirine benzerliğini vurguluyor. Hı. Evet Hı. aynı Hı. ruh halinde bana göre. Onun için de ben de seçmişim bunu. E, sen bana sabır ver isimli parçası. Ben ben sen bana sabır veri dinledik sözler bir yana müzik bir yana değil mi? Evet. Müzik bayağı yani rock'n'roll gibi, surf gibi yani evet, bambaşka evet. sözler ama gene bildiğimiz Erkin Koray. Yi ama yine gibi. öyle bir yandı mı? Yok, Kaderci yok, yok. değil gene. Yine. Yani evet, şey ee, yine kendi söylemi içinde onun yaklaşımı da evet. öyle. ...şimdi aslında çok az vaktimiz kaldı... ...bir şarkının bir kısmını dinleyebileceğiz... ...o yüzden mecburen Ama çıkış anonsunu yapmak zorundayız... ...herkesin de bildiği, zorundayız. rahatlıkla bulduğu, bir çalışma zaten... ...bu programdan sonra dikkatinizi çekmek açısından... <gülüyor> evet, ...şey yaparız... Mutlaka. ...ama programın... ...katkıcılar var, onları ilk önce bir anons ettilerim bence... ...geçen hafta unuttuk, geçen hafta da bize... ...Berke Akmeş'e destek... ...programda, teknik masadaydı... ...bu hafta da öyle, çok teşekkür ederiz... ...çok... Başarılı bir program yapımcısı Kendisi çok teşekkürler Program destekçileri de tanıdık Gülsevin Mehmet ve Ali Kral Bir de Engin Kral var O bir şekilde sen adı unutuldu diye düşünüyorum Mutlaka o da destek olmuştur Kral ailesine çok teşekkür ederim Bir de dünyanın cazından Nazlı Toprak, sevgili Nazlı destek olmuş. Program destekçilerimizin de hepsine çok teşekkür ederiz. Teşekkürler tabii en başta <gülüyor> Abdülika'ya bu programa katıldığı için e Sensiz olmazdı gerçekten çok çok benim çok içimesinden çok güzel bir ha, anma programı ol. oldu çok teşekkürler katıldığın için ben teşekkür edeceğim diyeceğim gerçekten e, Gülçin beni aradığın için böyle bir programa davet ettiğin için ben sana e, şey yaparım çünkü söyleyeceklerimi söyleyebildim burada e, dilerim e, başarmışızdır gerçekten Erkin Koray'ı anma e, programını. Ee, kendi duygularımdan kendi dinleme serüveninden anlatmak istedim bir biyografi programı olmamasına çalıştım ...böyle yaptık... ...çok teşekkürler... Hmm. ...en güzeli böyle zaten... E ...son bir şarkı... ...son parçaydı... E, ...Gün Ola Harmanoğlu albümünden... ...96 yılında yaptı... ...aslında Akrebin gözlerini yani hepimiz biliriz... E, ...geçen hafta da öfkeye yer vermiştik... ...ama benim için farklı bir çalışma... ...mezarlık gülleri biraz daha böyle... ...Plexavutvari... E, ...tam olarak müzik olarak demesek de... ...duygu olarak öyle olan bir parça... Onu seçtim. Mezarlık günleri dinleyerek bitirelim. Hepinize iyi akşamlar. Haftaya buluşmak üzere. Yeni programlarda tekrar bekliyoruz. Evet. Akdelika. Sevinirim.